Daha nereye kadar? Abdullah Said el-Müderris. Üzerimize vacip olanın zikrinden sonra. Müslümanlara, Müslümanım diyenlere yapılan işkenceler, baskılar ve yıldırma operasyonları daha nereye kadar sürecek? İslam'ı seçtikleri için daha kaç kişi canından ve malından olacak? Kaç çocuk yetim ve öksüz kalacak? Kaç kadının iffetine el sürülecek? Kaçı çarşafından dolayı alaya alınacak, gerici ve yobaz gibi aşağılayıcı sözlere maruz kalacak? Daha kaç tebliğci zindanlarda çürüyecek? Dini yaymayı görev edinen daha kaç genç tauhidi sistemler ve yandaşları tarafından tecrüyle edilecek? Bu ve benzeri soruları kendimize soralım ve yanıt arayalım. Bakalım kendimize ne mazeret üreteceğiz? Kendimizi nasıl temize çıkaracağız? Vallahi istemesek de Allah'ın yazdığı kader bizi bulacak. Burçları göğe ulaştıran kalelerde de ikamet etsek, zümrüt ve yakuttan koltuklarda da otursak, ancak kuş sütünün eksik olduğu sofralarda yemek yesek, ölümlü olana ölüm gelecek. Her kul yaptıklarından ve yapmadıklarından aziz ve celil olan Allah'a hesap verecek. Bugün dünyanın birçok tarafında ama özgürlük ama şeriat için mücadeleler verilmekte. Mallardan ve canlardan vazgeçilmekte. Sevilen şeyler terk edilmekte. Ana oğlunu, kadın kocasını, baba evladını, dede torununu davaları uğrunda feda etmekte. Çünkü çok acı tecrübelerle öğrenildiği üzere özgürlük kendi kendine gelmez, ancak kazanılır. Şeriat yani Allah'ın insan olduğu için gönderdiği ilahi sistem taaddler ile kıyasya mücadelelerden sonra kurulur. Bu sebeple kimse hayal kurmasın. Bedelini ödemeden özgürlük ve şeriat beklemesin. Allah'ın Nebisi Muhammed Aleyhisselam dahi Mekke'de 13, Medine'de 10 yıl gerek kavli, gerekse seyfi olarak İslam'ı yaşamak ve yaymak adına çeşitli zorluklarla ve korkularla mücadele etmiş iken, varın halimizi siz düşünün. Ne yapmalıyız, neleri göz almalıyız? Evet, durumumuz malum. İslam'ı seçenlerin tevhid akidesinde birleşerek çok başlılığı bırakıp, Acil olarak kısa, orta ve uzun vadeler için planlar yapmaları ve bunları uygulamakta inançlı ve kararlı olmaları gereklidir. Yoksa, Allah korusun, şiddete ölçülemeyen yıkımlara ve fitnelere dayanmak mümkün olmayacak, Müslümanlar sabunun suda eridiği gibi erime tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Yardım ve başarı, izzet ve şeref Allah'tandır.